وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ Allahümme salli على رسولنا محمد حتى لا ﯾبغا ﯾل. Allahümme bārek على رسولنا محمد حتى لا ﯾبغا بركة. Allahümme ﯾرحم رسولنا محمد حتى لا ﯾبقا رحمة. Allahümme sallim على رسولنا محمد حتى لا yabqa سلام.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 اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين واكتب الصحة والسلامة والعفو والعافية علينا وعلى الحجاج والغزات والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار واجعالنا عندك لمن المصطفين الأخيار اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار واجعلنا عندك لمن المصطفين الأخيار رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اللهم ربّ إني لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ فَأَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ يَا رَبَّ الْعَلَمِينَ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 أَعْضُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yine bir cuma akşamı varlığımız, farkındalığımız üst başlığı altında. Bugün de taklit kavramını konuşacağız. Bir insanın başta çevresini taklit etmesi, etrafındakileri taklit etmesi, başkalarını taklit etmesi ve bunu sadece sınırlı bir davranışta, bir eylemde değil, hayat tarzı olarak başkalarını taklit etmeyi, hayat tarzı olarak yaşaması ve böylece aslında kendisi olmayıp başkası olması. Çünkü taklit kişiyi kendisi olmaktan vazgeçiren, bir başkası olmaya azmettiren bir süreç. Artık o esnada bir başkası gibi davranan, bir başkası gibi yaklaşan, bir başkası gibi düşünen bir kimse oluverir. Bu da Allah Azze ve Celle'nin yarattığı ve özgün bir varlık olarak kendisine akletmeyi nasip ettiği, çünkü kalp vermiş ona, akletsin diye ve akledebilmek için kendisine gözler nasip ettiği, dışarıdan veriyi içeri taşısın, dataları, bilgileri, gördüklerini, öğrendiklerini bunları içeri taşısın diye ve yine benzer bir veri girişi olarak kulakları nasip etmiş bir insanın kendisi değerlendirip, kendisi akledip, kendisi sonuçlandırarak kanaat ettiği, değerlendirdiği sonuca göre bir davranış geliştirmesi, bir fikir geliştirmesi, bir yargıya ulaşması ve bunlara göre hayatının kararlarını kendisi alması. Bu taklitten ayrı bir şey. Bu kişinin kendi kendisini yönetmesi, kendi başına var olması, kendisini ortaya koyması daha doğrusu. Veya başka bir tabirle ne olmak istediğine kendisinin karar vermesi. Şimdi irade dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın insana emaneten verdiği bu süreçte ona bunu emanet olarak görüyor. İnna radn el emanete biz emaneti arz ettik ayetinde gibi gördüğümüz kişinin belli bir iradeye kavuşması. Bu tabii ki belli bir serbestlik ortamında yaşanıyor. Çünkü öylesini de yapmaya, başka türlüsünü de yapmaya imkan bulduğu bir yerde, yoksa tek tip davranışları yapmaya mecbur olduğumuz bir yerde taklitten söz edemeyiz. Zaten tek tip davranışları yapmak zorundayız. Başka türlüsü söz konusu değil ki. Halbuki farklı farklı seçenekler, her türlü davranışa iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış, adil ya da zalimane, yönelebildiğimiz bir ortamda, istediğimiz her türlüsünü yapabildiğimiz ortamda, bu türlüsünü de yani başkalarının yaptığını taklit ederek yapabiliyoruz. Bakıyoruz başkaları ne yapıyor? Biz de öyle yapıyoruz. O yapılan davranışın, eylemin her neyse, o sahada ve o alanda yapılması gereken midir, değil midir? Doğrusu mudur, değil midir, yanlış mıdır, daha iyisi var mıdır bu konuya kafa yormaktansa, başkalarının yaptığın aynısını yapıp risk almaktan güya uzak duruyoruz, tepki çekmekten güya uzak duruyoruz. Böylece ortama uyma dediğimiz, Ortamdaki çoğunluğa, ortamdaki galip renge, baskın renge uymak dediğimiz bir şey ortaya çıkıyor ve bunu çoğu insan daha az riskli buluyor. Herkes öyle yapıyordu, ben de öyle yaptım savunmasıyla karşılayacağını eğer soran olursa niçin böyle yaptın diye. Bir sebebi yok herkes öyle yapıyordu, ben de öyle yaptım diyebilmek için. Bu riskten kaçınmak, tehlikeden kaçınmak, olası sorumluluklardan uzak kalmak ve böylece kalabalıkların içerisinde, yığınların içerisinde belirsizleşmek, kaybolmak, beklentisiyle yaptığımız bir şey. Dolayısıyla taklidin bir mantalitesi var kendi içerisinde. Taklit kişinin kalabalıklara, yığınlara dahil olabilme, Arzusu. Böylece kendi sorumluluğunu o kalabalıklar üzerinden kaybetme. Ya onlar herkes böyle yapıyordu, ben de öyle yaptım. Dolayısıyla bundan mesul tutulamam herhalde. Ben başkalarına uydum. Kim başlatmışsa ona sorun. Benden öncekiler böyle yapıyordu, ben de öyle yaptım diyebilmek için. Şimdi bu yaklaşım ile varlığı var eden ve varlığa, biz insanları kastediyorum, irade nasip eden, onları akletme sorumluluğuyla mükellef tutan, yaptıkları davranışın iyisini kötüsünü kestirebilecek bir altyapıda fıtrat diyoruz, yaratan, dolayısıyla da bunun sorumluluğunu kendisine bırakan, Allah Azze ve Celle'nin anlattığı şekliyle olaya baktığımızda, o zaman taklit dediğimiz şey güvence sağlamıyor. Yani biz herkes böyle yapıyordu dediğimiz zaman Cenab-ı Hak bize diyor ki e sen akletemiyor muydun? Akletmeyi, doğrusunu yanlışını ayırt etmeyi, iyisini kötüsünü ayırt etmeyi sadece senin önündekilere mi, çevrendekilere mi, senden önce hayatı kurmuş olanlara mı nasip etmiştik, ondan sonra kaldırdık, Akletmeyi, değerlendirebilmeyi, doğrusunu, yanlışını temiz edebilmeyi. Dolayısıyla sizler birer vagona dönüştünüz, en öndeki muharrik, lokomotif, sizler de ardı sıra vagonlarsınız. Bir şey soracak olursa diyorsunuz ki en öndeki vagona sor, bizler en öndeki lokomotife sor, bizler vagonuz, ona bağlıyız, nereye çekerse oraya sürükleniyoruz. Bir mesuliyetimiz yok, bizim kendi kendimize hareket etmek, kendi kendimize tercih yapmak, durum değerlendirip farklı karar almak böyle imkânlarımız yoktu ki, biz öndeki lo lokomotife bağlanmış cebri hareket eden varlıklar idik diyebilir miyiz Allah Azze ve Celle'ye? Diyemeyiz çünkü Cenab-ı Hak bize diyor ki, her birinizi Ayrı ayrı birer lokomotif yani kendi kendisine hareket edebilen, kendi kendisine durumu değerlendirebilen, kendi kendisine karar alabilen ve bu kararın doğrusunu, yanlışını, iyisini, kötüsünü, güzelini, çirkinini, adil mi, yanlış mı, zalimane mi bunu değerlendirebilen bir potansiyelde yarattık. Dolayısıyla sen niye ayrıca değerlendirmedin bu yaptığını? Yanlış olduğunu sen niye ayrıca görmedin, valla yanlış olduğunu görsem bile başkaları herkes böyle yapıyordu diye farklı kalmayayım, farklı bir biçimde ortaya çıkmayayım, o zaman çevreden etraftan tepki çekerim diye tepkiyi göze alamadığım için yine herkesin yaptığı gibi yaptım. Kureyşliler Hazreti Peygamber'e dediler ki ''İnne tebi'il hudâ ma'aka min ardina'' ''Biz senle hidayete uyacak olsak bizi burada yaşatmazlar, bizi bu etrafımızdaki Araplar var ya, onlar bizi çünkü bu tanrılar, onların da tanrıları aynı zamanda. Koca yarımada bu Kabe dolusu putlar üzere bir inanç yaşıyor. O bakımdan biz sadece bunların bekçileriyiz ve bu bir sistem artık diğer bütün kabilelerle birlikte müşterek bir yapıda bu. Şimdi burada biz oyun bozanlık eder de hayır putlar bir işe yaramıyor dersek bunlar bizi köşe bucak yakalar ima ederler. Siz bizim nasıl ilahlarımıza hıyanet ettiniz, nasıl atalarımızı ve beraberce... Yıllar yılı oluşturduğumuz bu düzeni yıktınız, yıkmaya kalkıştınız diye. Bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Sana uysak başımız belaya girer. İnnet teve ilehuda ma'ka nutahatf min ardina. Dolayısıyla sürü psikolojisi denen taklidi besleyen temel motivasyon bu. Aslında risk almama, tehlikeye girmeme. Hak uğruna Hiçbir şeyi göze almama korkaklığının adı, yani hak mı, doğru mu öylesi savunurum, bedeli mi olur, bedeli neyse katlanırım. Çünkü ben haktan yana taraf al almak istiyorum. Doğrudan yana, gerçekten yana, çünkü hakkı, doğrusunu, gerçeği, güzelini, iyisini madem ki beni var eden anlayabilmeyi, fark edebilmeyi bana lütfetmiş, şu halde bu nimetin hakkı benim doğrudan yana yer almam. Bütün toplum batıldan yana yer alırsa, hak bellediğin yolda yalnız da kalsan gideceksin. Çünkü hakkın nimeti, değeri tabi olmaktır. Onu tutup kaldırmak, zulme karşı boyun eğmemek. Taklit düşüncesi etrafta çoğunluk nereye doğru çevriliyorsa, çoğunluk nasıl bir istikamet alıyorsa yönetilenler, yönetenler toplum esas merkezinde bu işin şöyle derler, böyle derler korkusuyla insanlar çevredeki genel renge bürünmeyi esas alıyorlar ve bunlar bu renk yanlış da olsa ne yapalım herkes böyle diyorlar, biz mi değiştireceğiz diyorlar, yani değişimin sorumluluğunu ve yükünü biz mi çekeceğiz diyorlar. Bunu çekmeyi göze almak istemediklerini söylüyorlar. Yani tarihteki Allah Azze ve Celle'nin peygamberler göndermek suretiyle girdikleri yanlıştan çıkmaları için uyardığı bütün toplumlarda Verdikleri tepki bu oldu. Yani biz atalarımıza uyarız. Bu değişimi biz yapamayız. اِمْشُوا وَاسْبِرُوا عَلَىٰ اَلْيَاتِكُمْ Dediler ki hadi dağılın gidin, şimdi siz artık ilahlarınız üzere sabredin. Bu adamın söylediği şeyler üzere kalkıp bunları yıkacak, ortadan kaldıracak değilsiniz. Atalarımızdan bize böyle geldi. Şimdi atalarından böyle geldi savunmasına bakacak olursak sanırsınız ki onlar da atalarından bunu böyle aldılar doğru belki almış olabilirler. E onlar da atalarından bunu böyle aldılar. Sanırsınız ki insanlar atalarından aldıklarına sadakatten ayrılmıyorlar. Halbuki bu aslında atalardan ayrılmış yolun yozlaşmış hali bu. Yani atalar Hz. Adem'den başlayacak olursak insanlar hep haktan zaman sonra batıla yöneldiler. Bu, bu ne demek? Bir ara hak üzeri olan atalarından ayrılıp batıl üzere bir yola dindiler demektir. E, haktan ayrılan nesil nasıl ayrıldı? Onların hak üzeri olan atalarına vefası nerede kaldı? Demek ki burada atalara vefa diye bir şey söz konusu değil. İnsanlar tarih boyunca hep Hak üzere olan atalardan kısa süre sonra اِخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا ethumul beyinat. Cenab-ı Hak hep böyle anlattı. Sonra kendilerine beyinat gelmiş olmasına rağmen yine haktan, yine hakikatten, yine yoldan ayrıldı. Yine ihtilaf ettiler, yine saptılar, yine batıla yöneldiler ve batıla yöneldikçe insanlar... Hak'tan uzaklaştıkça insanlar Allah Azze ve Celle tekrar onlara uyarıcılar gönderip, tekrar onları ikaz etmeye, tekrar onları Hakk'a, hidayete çağırmaya da, dair süreç başlattı. Şu halde atalarına vefa gösteren kimseler değil, sürekli Hak'tan sapan kimselerle karşı karşıyayız. Yani biz insanlardaki temel, temayül olarak o zaman biz atalarımıza uyuyoruz ifadesi sadece mevcut durumun bir savunma refleksi olarak görülebilir. O yüzden onlar biz atalarımızın بَلْنَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اَبَاءَنَا Biz atalarımızı gördüğümüz hal üzere onlara uyarız deyince peygamberler onlara قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ mimma vecettum alayhi abaakum peki ben size atalarınızı üzerinde bulduğunuzdan daha hidayet dolu bir şey getirsem tamam atalarınızı bu hal üzere buldunuz o yüzden şu an itibariyle onlara uymaktasınız peki ben size ondan daha hidayet dolu onu yanlış olduğunu göstersem size doğrusunu öğretsem kalu İnna, avlo jätüküm bähda mima vjättüm aliyi abäküm. Kâlû inna bima jätüm bhii kâfir. İnna kâlû inna biz dediler sizin getirdiklerinize kafirler olduk. Yani ifadenin açıkçası şu, biz demin atalarımıza buyduk dedik ama biz asıl sizin bu getirdiklerinizi Asıl bu senin getirdiğin şeyi yalanladık. Senin getirdiklerini yalanlamak için atalarımıza uyuma yalanına sığındık. O sadece bir bizim savunma refleksimiz ve esas amacımız Allah'ın boyunduruğuna girmemek. Cenab-ı Hakk'ı tanımamak, ona birer kulları olarak her birimiz, emrine iradesine teslim olmamak, bunu yapmak için atalarımıza uyuyoruz. Yalanıyla bunu savmak istiyoruz. Yoksa işin doğrusu şu biz senin getirdiklerini yalanlıyoruz. İnne bima ce'tum bihi kâfirîn. Biz sizin bu getirdiklerinizin yalanlayıcısıyız. Kâlallezîne estekberû inne billezî âmentum Bizler sizin bu iman ettiklerinizi yalanlayıcılarız. İşin aslı bu. Dolayısıyla taklit aslında bir kalkan gibi, bir savunma refleksi. Kul aslında ediyor o yöne. Yani ortamda bulduğu şeye kendisi de meyilli, yanlış ama benden öncekiler de yapıyordu. Ben de onlara uyarak aynı yanlışı yapıyorum ve dolayısıyla ben de bundan keyif alıyorum. Bu da benim hoşuma gidiyor ama ilk yapan düşünsün sanki sorumluluk ona kalacakmış gibi. O bakımdan taklit düşüncesi içerisinde, taklidin içerisinde şuursuz, istemsiz, farkındalığı olmayan kitleler değil, bilinçli kitleler var. Fakat kendilerini sadece uymaktan ibaret bir davranış sergiliyormuş, aymazlığı içerisinde sergiliyorlar ve bunun arkasına sığınıyorlar ki kendilerini belki bununla aklarlar. O yüzden dediler ki biz bizden öncekilerin yaptıklarını yapıyoruz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam baktı hallerine dedi هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ Bunlar şimdi siz sesleniyorsunuz ya bunlara, bunlar sizi işitiyorlar mı? هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ Size bir yarar sağlıyorlar mı? Avya يَدُرُّونَ Yahut size bir herhangi bir zararları var mı? Bu yaptıklarınızın, bu tapındıklarınızın size bir işitmeleri söz konusu mu, bir yararı sağlamaları, ne yapıyorsunuz siz? قَالُوا بَلْوَجَدْنَا اَبَٓا اَنَا كَذَٓا لِكَ يَفَعْلُونَ Dediler ki hayır, yani biz babalarımızı böyle bir yapar bulduk, o yüzden yapıyoruz. Yani bizi duyduklarından değil, bize bir yarar sağlayabildiklerinden de değil. Babalarımız böyle yapıyordu, biz de o yüzden böyle yapıyoruz. Bu kitleler, öndekiler, ortadakiler, arkadakiler bunların kendi içerisinde toplumsal katmanları da var, öncüleri var, toplumun ilk başta Kur'anları var, sonra geriden gelenler var, zürriyetler var, zürriyetler içerisinde zaman içerisinde yine yöneticileri var vesaire. Bunlar şimdi Allah'ın huzuruna çıkarıldıkları zaman Cenab-ı Hak dedi ki وَلَوْ تَرَى اِذْ rabbihim. Onlar olav Onları bir görsen birbirleriyle onlar münakaşa edecekler orada. Yaqulu'llezine istud'ufu lillezine istakbaru Koplumun alt katmandakiler, öndekilere dediler ki laula <gülüyor> antum siz olmayaydınız siz lakunna <gülüyor> mu'minin. Biz müminler olurduk. Bizim bizim bütün suçumuz size uyduk. O yüzden siz olmayaydınız biz müminler olurduk. Bu taklitçilerin savunması. Biz uyduk başkalarına. İnne ataana sâdetenâ ve ana. biz efendilerimize uyduk. Sâdâtımız, büyüklerimiz, efendilerimiz. Okbarâne fe adallûne's-sebîl. Onlar bizi yoldan çıkardılar. Biz sadece onların dediklerini yaptık. Suçumuz bu mu? Onlar bize doğrusu bu dediler. Şöyle yapmanız gerek, böyle yapmanız gerek dediler. Uyduk onlara. Dolayısıyla Allah'ın huzurunda bu süreçlerin yanlış olduğu ortaya çıkınca, dediler ki kendilerine uydukları kimselere ''Siz olmayaydınız, biz mü'minler olurduk.'' La لَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِن۪ينَ قَالَ الَّذ۪ينَ o zaman müştekbirler, önden gidenler elebaşları dediler ki, bu tabi olan kitlelere, uyan kitlere, kitlelere mukallit, taklit ile önceleri, ataları, yöneticileri, önderleri taklit eden ve varsa bir yanlışı, suçu onlara yükleyen dev kalabalıklar bunlar. Onlara Önden gidenleri, yöneticileri, uluları, ataları neyse onlar dediler ki اَنَحْنُ صَدَدِنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ Bu can alıcı soruyu onlara sordular. Hidayet size geldiği halde biz mi sizi hidayetten alıkoyduk? Biz mi sizi hidayetten uzaklaştırdık? Çünkü Allah üsttekine de alttakine de yandakine de herkese hidayeti ulaştırıyordu. Cenab-ı Hak yönetilenlere de, Ammar'a da, Yasir'e de, Ebu Cehil'e ulaştırdığı gibi, Mus'ab'a da, Umeyr'e de, fakirine Cenab-ı Hak hidayeti, hakkı, hayat nasip ettiği yani gerçeği Allah Azze ve Celle yaşattığı herkese ulaştırıyor. Bunu Cenab-ı Hak garantisiyle yapıyor. Biz kesinlikle bunu yapacağız dedi ve yapıyor. Dolayısıyla dönüp onlara dediler ki, Allah size hakkı ulaştırdı da, Kur'an'da sıklıkla Cenab-ı Hak söylüyor قَدُ akum basairu min rabbikum. Rabbinizden basiretler size geldi. فَمَنْ أَبْصَرَ فَا لِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ Görmek isteyen kendisi için, görmezden gelen o da kendi aleyhine. Yani sorumluluk kişinin kendi üzerinde. Şimdi ister başkasına uyar, ister şunu yapar, ister bunu yapar ama biz onun gerçeği bilmesini sağlıyoruz. Birine uyarak yanlışa uyduğunu bilsin de uyarak gidiyormuş gitsin ama yanlış olduğunu bilsin ki sorumluluk üzerinde olsun. Şimdi bunu bilen yöneticiler, önderler, müstekbirler, elebaşları neyse dediler ki hele durun, siz size hak geldi de Gerçeği gördüğünüzde sonra biz mi sizi gerçekten saptırdık? اَنَحْنُ صَدَدِنَاكُمْ عَلِ الْهُدَى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ Size hidayet gelmişken biz mi sizi hidayetten saptırdık? Siz de doğrusunun ne olduğunu biliyordunuz. Bize uymanızın sebebi şu halde bizim sizi çağırdığımız şeyin sizin de işinize yarıyor olması, sizin de hoşunuza gidiyor olması. O yüzden bize uydunuz. Şunun doğrusunu söyleyin. Suçu bize atarken suçun farkında değil miydiniz? Anaḥnu sādāna kum, anil huda ba'da idja akum. Sonra nasıl bitirdiler? Belkuntum <gülüyor> mujrimiin. Şimdi doğrusu şu, siz de mücirimler idiniz. Cürmü kendiniz işlediniz. Pis çağırdıysak siz de öyle. Yani hiçbir akletmesi, temizi olmayan, gerçek yanlış ayırt edemeyen bir sürü gibi mi uydunuz? Hayır. Allah size gerçeğini, yanlışını ayırt etmenizi sağladı. Fakat buna rağmen uydunuz. Çünkü hakkı sahiplenecek yüreğiniz olmadı. Zaten işinize de gelmedi. Bizim kitlelerimize katıldınız. Hep beraber bu yolda olduk, biz önde, siz arkada ama hepimizin iradesi aynı istikamette, aynı cürmü işler olduk. Şeytan en büyük elebaşı, o da ancak bu kadar söyledi, dedi ki اِنَّ اللّٰهَ وَعَادَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ۪يۜ Allah size hak vaatte bulundu, doğru mu? Ve bu vaadini Cenab-ı Hak size bulaştırdı, doğru mu? Doğru. Bana gelince ben de size vaatte bulundum ama benimki hak vaat değil. Yalan vaat. Siz bunun yalan olduğunu, hak olmadığını, gerçek olmadığını bildiniz. Yaratılışınızda var. Allah size fıtrat vermiş. Akledip doğruyu yanlışı, hakkı batılı görebiliyorsunuz. Ve Cenab-ı Hak görmenizi de sağlıyor. "Ho vaat tukun buna rağmen benim vadime geldiniz. Fehlef tukun ben de yapmam gerektiği gibi size vadimde boş çıktım. Yani sizi yanılttım." Söylediğim şeyin zaten yalan olduğunu siz de biliyordunuz, ben de biliyordum. Ben sadece size söyledim, siz yalan da olsa bu güzel deyip bana uydunuz. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا Şimdi beni kınamayın, dönün kendinizi kınayın. Dolayısıyla mukallit eğer gerçekten vagon olsa, onun istikameti anlaması, Gidilen süreci, kavraması, buna dair bir algısı, temizi olmasa, bunu kestirecek araçları bulunmasa o zaman mesuliyeti olmaz. Yani uyduğu neyin peşine takıldıysa farkında değil ki. Mesela çocuk değil mi? Kedinin peşine takılıp gidiyor. Suçlayabiliyor muyuz? O esnada onun bir algısı yok ki. Evinden uzaklaştığının farkında değil, kaybolmanın ona ne tür sonuçlar başını açacağını farkında değil. Bunlar, bunlar yok. Ama akledip bunların hepsini bilen ve farkında olan bir kimse açısından o zaman mesuliyeti ne olur? Cenab-ı Hak dedi ki: "Wa takfu taqfu ma leysal kabhi ilim. İlim sahibi olmadığın... ''Hiç bir şeyin ardına düşme ve la takfu mâ leyse laka ilm'' Eğer sende bir ilim yoksa o zaman bir şeyin ardına düşemezsin. ''Niye düşemem ya Rabbi?'' Daha ayet bitmedi. Dedi ki ''İnne's-sema'' ''Senin bir işitmen var'' ''İnne's-sema'' ''Bunu biz sana nasip ettik'' ''Vel basara'' ''Ve basiretin var, görme duyun var'' Bunu sana nasip ettik. وَالْفُعَادَ Bir de senin kalbin var, gönlün var. İşitmenle, duymanla elde ettiğin bu bilgiler ile sen nereye gidiyoruz? Bu yol nereye gidiyor? Bu işin doğrusu, bu yol yanlış bir şey bu. Herkes yapıyor diye o zaman nasıl bu yanlışı ben kendime izah edeceğim? Senin de durum değerlendirebilecek... Belli bir fıtratın var. Bundan ötürü biz senin mesul tutarız. İnne seme, ve vacer, ve fuada, kulu ulaik akana mesula. Tüm bunlardan sen ey kişi, Allah Azze ve Celle tekil bir ifadeyle, la <gülüyor> takfu ardına düşme. Yasaklıyorum ben sana bunu. Kimsenin ardına düşme. Mealesele kebih ilm senin eğer o gidilen yolla gidişatla ilgili bir ilmin yoksa o zaman düşmeyeceksin. Ben nereye gittiğimizi, bu işin ucu nereye çıkıyor? Bunu bana bir anlatın. Ben de irademi buna katacağım ama bana bu iradeyi veren kudret, beni var eden kudret bu irademi doğru kullanmamı bana emrediyor. O yüzden anlamam gerek. Anlamadan, bilmeden ben katılamam bu işe. Katılırsam onun huzurunda ''Ya Rabbi arkadaş dedim, uydum onlara desem kabul etmiyor.'' Diyor ki ben sana durumu değerlendirebilecek imkanları verdim, akletmeyi verdim, doğruyu yanlışı tefekkür etmeyi, incelemeyi, araştırmayı, sence bir karara bunu vardırmayı, ve mesuliyetini de bunun üzerine koydum, öyle başkalarına uydum hesabı onlardan sor. Onlara kes hesabı böyle bir şey yok. Allah Azze ve Celle her birimizi mükellef olarak, sorumluluk sahibi olarak emaneti yüklenirken de her birimize ayrı ayrı sordu. Kabul ederken nasıl tam bir mesuliyetle kendimiz kabul ettiysek gün gelip huzuruna çıktığımızda da kendimiz tek başına çıkacağız. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّ Bizim huzurumuza tek tek geleceksiniz, tek tek. İlk başta yarattığımız gibi, اَوَّلَ مَرَّ ve hesabınızı vereceksiniz. O bakımdan kendi hesabımızla mes'ulüz. Bir başkası katıl bize, günahı benim sırtıma dediğinde sanmayınız ki Allah'ın huzuruna, ya sen de gel, hani senin sırtın olacaktı ya. Senin sırtına olacak olan şeyleri sorduğunda en azından ben çekileyim, senin hesabını ver. Çünkü o, kişi, o hususlarda ben sana uyarak yaptım o işi. Böyle bir sürecin önü açılmadı. Böyle bir anlayış batıl çünkü sorumluluk kişi esaslı. iradenin kişi tevdi edildiği, kendisine verildiği kişi üzere. Kişi bunu bir kimse anne babası üzerinden bile aklayamaz. Yani anam babam onlara uydum ya Rabbi kötü mü ettim dese Cenab-ı Hak kötüyse eğer, eğer kötü etmişsin diyecek. Çünkü ayette diyor ki biz atalarımıza ana babamıza uyduk diyenlere اَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا Onların ataları, anaları, babaları akletmediyse ne olacak? Ya Rabbi akletme sorumluluğu onlarındı. Biz sadece uyduk deyip çıkamazsınız işin içerisinde. Akletme sorumluluğu her kişinindir, her ferdin akletme sorumluluğu vardır. Akledecek ki iman edebilsin, akledecek ki ilim olarak tanıklığını ortaya koysun, hakkı batıla ayırt etsin. Hz. Ali böyle iman etti, Hz. Bilal böyle iman etti, toplum bambaşkaydı. Toplumun rengi ap ayrıydı. Bunlar tek bir kimse olarak dediler ki ha doğrusu bu. O zaman Hz. Ali radıyallahu anh gelip dedi ki ben anamı babama sormayı fazla görüyorum. Cenab-ı Hak beni yaratırken sormadı ki şimdi hakkı fark ettim, kendi irademle kendi tercihimi ortaya koyuyorum. Dolayısıyla taklit girişte söyledik ne kadar kişinin iradesinden vazgeçmesi ise ne kadar kişiliksiz bir süreç ise, ne kadar bir kimseyi değersizleştiren, anlamsızlaştıran, onu isimsiz kalabalıklar içerisinde hiçleştiren bir şey ise iradesine sahip olmak bir kimseye şahsiyet kazandırır. Allah Azze ve Celle katında itibar kazandırır ve bu kimse hele hele iradesine sahip çıkıp iradesiyle hakkı tercih etmeye, Doğruyu tercih etme Çünkü batılın yolcusu zaten öte taraftadır. Batıl kendisini o kalabalıklar içerisinde kaybederek sorumluluktan kaçar. Allah Azze ve Celle'ye karşı böyle herkes ister ki batılda olsun. Allah'ın huzuruna çıktığımızda hiç kimse hak üzere kalmasın. Herkes böyleydi şimdi gel beni cezalandır herkes böyle diye o arada kaybıkılmak ister. Öğrenciler hani... Hoca ödev verdiğinde hiç kimse ödev yapmasın, hoca sınıfa girdiğinde hiç kimse yapmamış, öyle olsun ister ya yapmayanlar, kötüler. Kötüler, kötülük şuyu bulsun, çok olsun merakı bu yüzdendir. O yüzden az sayıdaki iyilere tahammülsüzdürler. Lut'un kavmine dönün bakın, Hz. Lut Aleyhisselam ve ailesi, başka kimse yok. Ama dediler ki, اَخْرِجُوا اَعْلَ لُوتٍ min قَرِيَتِكُمْ <gülüyor> Lut'un ailesini çıkarın yerleşkenizden. اِنَّهُمْ yata يَتَطَحَّرُونَ Onlar paklanan, temiz duran, duaları, biyolojileri, fıtratları üzere yaşayan, erkeği erkek, kadını kadın olarak Allah'ın yarattığı şekilde dualarıyla, fıtratlarıyla organik kalan, Cenab-ı vakını tevdi ettiği rolü neyse o rol üzere hayatını yaşayıp sınavını vermeye çalışan kimseler kirlenmiyorlar. Ahricu alaluten min qaryetikum. Şimdi o kalabalık kitleler aykırı bir tek haneye tahammülleri yok. Çünkü kalabalık kötülük ne kadar çok ne kadar yaygın olur ise o kadar meşru, o kadar normal Olur, sorumluluğu, kötülüğün üzerimize yıktığı suçluluk psikolojisini o kadar eritiriz, o kadar azaltırız düşüncesi var. O yüzden tahammülsüzlük batılın karakteridir ve onun da psikolojisi budur. Herkesi taklide zorlar, herkesi ortamın rengine bürünmeye zorlar, aykırı davranıp iradesine sahip çıkanları aşağılayıp onları yok etmeye yönelir onları ortadan kaldırmaya, onları etkisizleştirmeye yönelir. Bu ortamdaki karakter kuşkusuz yaratan Allah Azze ve Celle'nin ortama giydirdiği bir formattır ki böylece kötüler o motivasyonla kötülüğe yönelirler. İyiler de iyi olabilmek için, hakkı savunabilmek için bedel ödemeyi göze alırlar. Böylece hak bedeli ödenen sahiplenildiği takdirde aşağılanma bedelini, küçük görülme bedelini, dışlanma, ötekileştirilme ve hatta işkenceler vesaire öldürülme bedelini tarih boyunca göze alan Hakk'ın taraftarı, kimseler kendi iradelerine sahip çıkıp toplumun genel ve yaygın olan taklidine boyun eğmemiş kimselerdir. O yüzden Mekke'de Fetih öncesi, İman edenleri Allah Azze ve Cenni'le böyle övdü. لَا يَسْتَو۪ي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ Fetihten önce iman edenler, infak edenler, savaşanlar, Resulullah'la birlikte olanlar, bunlarla fetihten sonra olanlar bir değil, fetihten sonra daha fazla kalabalıklar iman etmiş. Artık bir kısımları kalabalıklar iman etti diye iman etmeye başlamış. Ortam rengi imandan yana olunca bu kez imandan yana münafıklar türemeye başlamış. Bu da nifakın diğer türlüsü. Yani ortam genel çoğunluk Müslüman olan bir ortamda bu sefer birileri taklit üzerinden Müslüman oluyor. Bunlar özde Müslüman değiller, gerçekten Müslüman değiller çoğunluk böyle diye... Onlar da görünürde Müslüman olarak götürüyorlar işi. Eğer ortam rengini değiştirir, kalabalık başka bir şeye yönelirse onlar hep ortamın dini üzeredirler. Onların dininin adı taklittir. Ne olursa ortamda yaygın, hakim o din üzeredirler. Farklı bir şey yapıp da kimsenin tepkisini çekmek istemezler. Çünkü esas yapmak istedikleri şey ortamı yaşamaktır. Ortamda güzel güzel yiyip içip, Yaşamak, kendi hayatlarının keyfine bakmak, o anlamda hakkı, batılı, doğruyu, yanlışı savunmak, topluma gerekirse yön vermek, hak olsun da aykırı olsa bile hakkı savunabilmek, böylece toplumu hak hususunda uyandırmak, çağrıda bulunmak vesaire bunlara gelmezler. O bakımdan insanların çoğu akletmeyen, ortamcı, Tiplerdir. Allah Azze ve Celle insanların çoğunun hevaları ve arzuları dolayısıyla hakkı, doğrusu, yanlışı, halali, haramı değil, ortamı gözettiğini söyledi. Peki böyle ortamcı tiplerin ortam Müslüman göründüğü takdirde iman etmeleri ne kadar anlamlıdır? Cenab-ı Hak dedi ki Araviler baktılar ki Bedeviler bunlar... Onlar uzaktan duruma bakar, Mekke ile Medine arasındaki duruma bakar, haberleri gözetir, hangisi üstün gelecek ona göre pozisyon almak isteyen tipler. Mekke hakimiyetini sürdürecek olursa, Kureyş müşrikler onlara bağlılıklarını sürdürecekler. Yok Medine hakim gelir de o baskın çıkarsa bu kez heyetleri hemen Medine'ye gönderecekler. Biz de sizdeniz, biz de iman ettik diyecekler. Çünkü onların bir omurgası yani kişiliği, yani kendileri değiller. Taklit kişinin kendisi olmaktan vazgeçmesi dedik ya, mukallitler onlar. Yani Mekke ile karşı karşıya gelip hakkı savunmak yapacağımız bir şey değil. Medine baskın olursa, o üste çıkarsa onlar olaya Mekke, Medine diye bakıyorlar. Hak batıl diye bakmıyorlar. O yüzden Uzaktan sizin haberlerinizi gözetiyorlar dedi Cenab-ı Hak. Bedeviler bunlar. Medine baskın gelince bu kez geldiler dediler ki قَالَتِ A'rabu آمَنَّا Biz iman ettik. Cenab-ı Hak dedi ki قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا De ki siz iman etmediniz. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا Siz şöyle deyin, biz teslim olduk deyin. Yani baktık ortamda sen hakimsin, sana teslim olduk. Biz güce teslim olan tipleriz, taklitçiyiz biz. Güç kimin elindeyse ona boyun eğeriz. Toplumda hakim olan düşünce bu illa gücün bir yöneticinin elinde olması şeklinde değil. Güç, baskın düşünce güçlü olan düşüncedir, baskın yaşam tarzı güçlü olan yaşam tarzıdır, baskın anlayış güçlü olan anlayıştır. Siz hemen ona yamanırsınız, mukallit iseniz o daha iyi, daha kötü, daha doğru, daha yanlış böyle bir analize gitmezsiniz. Yani çoğunluk böyle yapıyor, biz de öyle yapalım dersiniz. Bu Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumlu davranmak istemeyen, Cenab-ı Hakk'a daha yaratırken tevdi ettiği emanetin bir gün huzuruna çıkıp hesabını vermeyi düşünmeyen bu gününü yaşamak isteyen kimselerin parolası olması bakımından iyidir. Şimdi bunlar hakim, bunlara boyun eğelim derler. Böyle gelip biz teslim olduk deyince Allah Azze ve Celle, biz iman ettik deyince Allah Azze ve Celle dedi ki siz iman etmediniz. Siz sadece biz teslim olduk deyin. وَلَمَّا يَدْخُلِ iman fi قُلُوبِكُمْ İman henüz kalplerinize girmiş değil. Hani ileride araştırırsınız, öğrenirsiniz, Hakkı, hakikati bir niyet ortaya koyarsınız. Ondan sonra o imanı kalbinize indirirsiniz. O zaman müminler olursunuz. Siz şimdi ortama testin olmuş kimselersiniz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, اِذَا عُضِهَ الْعَبْدُ فِي قبره, Kişi kabrine konulduğu zaman yatihi مَلَكَانِ Ona iki tane melek gelir. Koyanlar, onu kabrine koyanlar o esnada dağılır giderler. وَاِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَّعَٰنِ Alim <gülüyor> Allah'ın Resulü dedi ki, ''Vallahi o kişi onların ayrılırken ayak seslerini duyar. Onlar gidiyorlar artık. O demin ağlayanlar, sızlaşanlar iş tamam mezarda yaşayacak değiller. Çekip gidecekler. Kişi orada kaldı. Hepimiz öyle olacağız.'' Bir kimseyiz o esnada. Etrafımızda ''Ya günah benim sırtıma'' diyenler de yok. ''Bize oy bize güven, en doğrusunu biz biliyoruz, tam yerine geldin, bize uy, gerisini merak etme'' diyenler de yok. Hiçbiri yok o esnada. Biz orada yalnız başımayız, yalnız başımızayız. Allah'ın huzuruna da öyle çıkacağız. O yüzden akletmek, öğrenmek sorumluluğumuzdan vazgeçip, Kestirme birilerin ardında sonuç elde edeceğimizi zannetmek hiç makul değil, yaratılışımız böyle değil. Biz de anlayacağız. Biz de doğru mudur, yanlış mıdır? Biz de okuyacağız. Allah'ın bu kitabı alimlere indi de alimler öğrensin, gerekiler de onlara uysun taklit geçerli diye saydığı bir şey değil. Taklit müşrikler için ne kadar geçersiz ise, Öğrenmeden biz de felancalara uyduk diyen kimseler için de aynı şekilde geçersiz. اِنَّا تَعْنَا kubara ana Büyüklerimize, efendilerimize uyduk. Onlar bizi yoldan çıkardılar. Demek nasıl Allah'ın katında bir anlamı yok ise o gün böyle bu tür zalimler ellerini parmaklarını ısırıp وَيَوْمَ يَعُبْدُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا Keşke ben Rasûl ile birlikte bir yol tutsaydım ki o Rasul gelin bana uyun, körü körüne taklit edin beni demedi. Dedi ki, hadihi sevîli bu benim yolum, edû ilallahi ben Allah'a çağırıyorum kendime değil ama Allah'a çağırımda bile sırf Allah'a çağırıyorum diye ne dersem öylece kabul edin demem size. Benim anlattıklarımı, söylediklerimi alâ basîratin, basiret üzere değerlendirmenizi bekliyorum. Bu çağrımı basiretle karşılamanızı yani inceleyerek, araştırarak, anlayarak ve buradan yola çıkıp bunun Allah'tan hak olduğuna tanıklık ederek benimle yan yana gelip birlikte Allah'a yürüyeceğiz. Yoksa gelin bana kulluk edin demiyorum. Hiçbir peygamber böyle demedi. O bakından Resulullah'ın çağrısında da gözü kapalı bir uyma, anlamadan, bellemeden, kavramadan bir uyma yok. Tam tersi tanıklıkla. O yüzden anladın, iyice belledin, kavradınsa artık sen de buna şahitsin. Peki buyur deyince kişi ne diyordu? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne abduhu ve Evet ben şahit oldum. Söylediklerini dinledim, anladım, düşündüm. Ölçtüm, tarttım ve anladım ki bunlar Allah Azze ve Celle katındandır. Dolayısıyla sen hak bir Resulsün ve ben de seninle birlikte Rabbime yürüyorum. Ve buna ben şahidim, eşhedü. Göklerde yerde Allah'tan gayrı bir ilah yok. Bütün fıtratımla, varlığımla, varlığımda olan bütün cevherlerimle, görüp bilip öğrendiklerimle, hepsiyle, bütün kalbimle, içtenliğimle, Görüyorum şahidim. Bu şuhud sadece gözlerle olan değil, kişinin akletmesiyle, değerlendirmesiyle, fıtratıyla ilmen vardığı bir tanıklık. Tek bir ilahtan gayrı bir ilah olamaz. Doğru söylüyorsun. Ben de buna şahidim. Bu kişi tarafından sahiplenilen ve içselleştirilen bir iman. Vallahi millet öyle diyor, öyledir herhalde ben... Ben ayrıca ele alıp mevzuyu değerlendirmedim. Ben ilahiyatçı değildim veya ben hoca değildim. Ben Başka işlerim vardı. Bu bir iş değil ki, bu bir meslek alanı değil. Kişinin dünya üzerinde ne için yaşadığı, hayatını niçin yaşadığına dair süreç bir meslek. Bunu anlamlandırmak, bunu öğrenmek, bunu incelemek bir meslek değil. Bu herkesin hayatının ta kendisi. Ne yiyip, ne içeceğimize dair maişetimizi sağladığımız süreçler meslek. Onlar ayrıca yaptığımız bir şey. Ama hayatın niçin yaşadığımız, neden var olduğumuz, Yaradan bize nasıl seslenmiş, batıl dinler neden batıl, onlar neler söylüyor, bizim kendimize dair ve alacağımız hayatımızı nasıl yaşayacağımıza dair, alacağımız kararların temelindeki bu temel soruları bizim yaşamamız, anlamamız, öğrenmemiz ve Doğru olanı, yanlış olanı bizim bizatihi görmemiz lazım ki taklitten çıkalım. Yoksa uyarsın peşin arkasına. Adam durmuş öyle arkasına bir yığın kalabalık oluşmuş. Gelip en öndekine sormuşlar. Sen böyle duruyorsun ama arkanda da bir dünya kalabalık. Burada ne olacak? Bir şey mi dağıtacaklar? Bir şey mi var? Demişler en öndeki belki bilir yani biz böyle uyduk uyduk gelip en öndekine sormuşlar. O demiş ki ben de bilmiyorum bir ara eğilmiştim ayakkabımı bağlayayım diye arkamda böyle kuyruklar olmuş. Soranlar gülmüşler demişler niye bekliyorsun kardeşim? E demiş nasıl gideyim ilk sıradayım sıramı mı kaybedeyim? Şimdi bu sıraya girdiği zaman bu taklit ruhu içten içe bir dinamizme kavuşuyor. Herkes bundan yararlanıyor besleniyor ve herkes sahiplenmeye başlıyor. Ya yanlış dersen dur hele elleme diyorlar. Yanlış manlış öyle ama şu anda bu yürüyor bak dokunma. Şimdi buna dair yaşadığım bir örneği anlatayım. Daha sonra bu kabir hadisine geri dönerim. Bir liseye gitmiştim. Lisede bir konu konuşmamız oldu. Konuşmadan sonra indik şeye, yemekhaneye. Orada bir işleyen düzen varmış. Müdür bey dedi ki "Hocam burada bir sistem işliyor. Burada üç sınıflardan biri gelirse hiç sıra beklemez, geçer yemeğini alır." Kural bu. Altıncı sınıftaki olan beşi, dördü, üçü atlar geçer öne alır. O sadece kendinden daha üst sınıf varsa onu geçmez. Kuralı bu. Dolayısıyla siz gelmişsiniz, 20 dakika önceden bekliyorsunuz hiç önemli değil. Üst sınıflardan, en üstlerden gelenler takır takır en öne geçip alıyorlar. Kuralı bu. E dedim bu adil değil hele hele küçük çocuklar, bazen en küçükleri yani öğlen yemeğinin sonuna doğru ya alır ya alamaz belki aç kalır. Düzen bu. E dedim, müdahale et, hocam müdahale edemiyorum, kimse elletmiyor dedi. Herkes dedi savunuyor, hocam elleme diyorlar böyle yani. Bir üst sınıfa söyleyecek olsan, hocam biz alt, alt sınıflardayken çok çektik şimdi tam bize sıra geldi diyorlar. Allah Allah dedim ya, bu kadar çarpık bir şey nasıl sürdürülebilir? Hocam dedi şehre dedi yeni bir baş savcı geldi. O da çocuğunu buraya kaydettirdi. İlk günden beni aradı. Dedi ki ya hocam orada ne biçim bir saçma sapan bir düzen varmış. Bizim çocuk birinci sınıfta diye beklemiş beklemiş bir sürü önden gelen girmiş gelen girmiş gelen girmiş. Çocuk şu kadar işte süre sırada beklemiş yazık günah değil mi küçücük çocuk. Valla demiş müdür bey ben de bir şey yapamıyorum çünkü değiştiremiyorum veliler karşı çıkıyor. Yani siz savcısınız veli toplantısında siz söyleyin değiştirin. Savcı bey de değiştirememiş, o da velilere vesaire söylemiş, kimseye yakın etmemişler. Şimdi müdür bey daha sonra şunu anlattı, dedi ki ''Hocam bu savcı beyin çocuğu üçe geldi, yani üst sınıf oldu. Bir ara karşılaştığımızda ben ona şaka yaptım. Dedim ki ''Hocam sayın savcım gözün aydın değiştiriyoruz sistemi, veliler anlaştılar.'' Dedi ki ''Elletmem, benim çocuğum daha küçükken o kadar sıra bekledi, şimdi tam nimetlerini yiyecekken sistemi değiştirmenize müsaade etmem.'' İşte batıl bir mekanizmanın bütün aşamalardaki herkesi kendisine angaje edip bağlaması böyle bir şeydir. Dolayısıyla sistem kendi içerisinde en alttan mağdur ettikleri de dahil arada belli yemledikleri ve üste belli şeyler verdikleri bir nizam, Firavun'un düzeninde bile bir oturdu mu artık millet düzenle oynama, bu sürece ilişme yanlışsa yanlış, dünyanın muhtarı sen değilsin ki diye hakkın arayışının önünü kesmek isterler. Halbuki bileceğiz ki her bir kişi tek bir birey olarak kendi protestosundan, çünkü Resulullah dedi ki bir yanlışı gördüğünüz zaman değiştirebiliyorsanız bunu elinizle, bu sizin elinizle doğrudan müdahale ettiğiniz bir alanda olan bir şey ise, yani kendi evinizdedir, kendi mekanınızda, kendi muhitinizde, kendi yönetiminizde, kararlarınızı kendinizin aldığı, başkaları ilgilendirmediği bir şey. Ama yok, doğrudan müdahil olabildiğiniz bir süreç değil, o zaman febilisânihi, diliyle desin ki bak bunun yan, yanlış yapıyorsunuz, bunun doğrusu bu. Bu böyle olmamalı, şöyle olmalı. Febili ise diliyle müdahale etsin. Eğer diliyle de müdahale edemiyorsa o zaman febi kalbiyle buna karşı dursun. Ben bunu benimsemiyorum. Bilesiniz veya içten içe en kötü halde o denlika azaful iman. Bu da imanın en zayıf hali. Diğeri, sürece katılmak, benimsemek, içselleştirmek, zulme rıza göstermek, zulmün bir parçası haline gelmek, yanlışın bir parçası haline gelmek, yanlış olduğunu bile bile taklit ruhuyla değişime, değişimi göze alamamak, değişimi savunmanın cesaretini bile gösterememek. Bu Allah Azze ve Celle'ye karşı bir cürümdür. Hakkı başta kişinin kendisi öğrenip savunmak ve peşine Düşmek sorumluluğuna sahip. O yüzden bulunduğu toplumun dinine ve bulunduğu toplumun değerlerine doğru da olsa yanlış da olsa böyle kurulmuş gari uyalım diyen taklitçilerin dünyanın her tarafındaki ortak dini aynıdır. Taklitçi dini. O yüzden deminki hadise geri dönelim. Dedi ki iki melek gelir mümin olana derler ki mâ zâ kuntâ fi hada erculi sen bu adam hakkında ne derdin li Muhammed'in Muhammed'i kastediyorlar sallallahu aleyhi ve sellem mümin olan dedi ki eşhedü enne en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve ben Allah'tan gayrı bir ilah olmadığına şahit durdum. ben onun da Allah'ın resulü olduğuna şahit oldum ona tanık oldum. Biliyorum durumu getirdiklerini biliyorum. Müminin durumu bu. Şimdi hadis devam ediyor. Dedi ki wa amma almunafiku walkafiru. Munafa ve kafir'e gelince aynı soruyu ona da yönelttiler. Onların ikisinin de cevabı aynı. Dikkat ediniz, Rasulullah münafığı kafiri ayrı ayrı cevaplandırmadı. İkisinin de cevabı aynı. Münâfık ve kâfire sordular: "Mekunte tekulu fi hâzâ'r racule Muhammed'e? Bu kişi hakkında sen ne derdin?" Muhammed'i kasıtla sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki: "Der ki la adri, bilmiyorum. Kuntu aqulu mâ yekûluhun Millet ne derdiyse ben de onu derdim." Şimdi bu sözün Kafir için manası şu, millet ona yalancı kâfir derdi, millet ona yalancı derdi, sahte peygamber derdi, efendime söyleyeyim, Allah'a iftira ediyor derdi, bazı sözleri kendisi uydurup Cenab-ı Hakk'a yamıyor derdi. Ben de öyle derdim. Kâfirin açısından içi bu, aynı sözü söyleyen münafık açısından da manası şu, millet ona Müslüman derdi, ben Müslüman bir toplumdaydım. Millet ona peygamber derdi, millet ona Allah'ın nevisi derdi. Ben de onu derdim. Kuntu aqulu ma yaquluhu'n nas. Millet ne diyordusa ben de onu diyordum. Ben bilmiyorum. La adri. Kuntu aqulu ma yaquluhu'n nas. Bu şablonun kafir için yani ortamda Resulullah'a yalancı peygamber diyenlerin sözünü taklit edenlere de, ortamdakiler ona Allah'ın resulü diyenlere de münafık açısından aynen uyduğunu görüyorsunuz. Çünkü kendisi bunu içselleştirmemiş, kendisi bunun farkında değil. Söylediği söz doğru mu? Doğru ama bunu etrafını takliden söylüyor. Kendisi bunu bildiği için, kendisi bunu öğrendiği, kendisi bunun böyle olduğunu gördüğü için değil. Millet ne diyordu ise ben de öyle dedim. O zaman ya sen millet senin bulunduğun ortamda, Millet Müslümanmış, şansına sen de milletinkini söylemişsin, hadi kurtarıyorsun demediler. Her ikisini münafığa da kâfiri de, ona öyle bir demirden tokmakla vurulur ki, Resulullah dedi ki onun çıkardığı sesi, biz insanlar duymuyoruz ama bütün varlık alemi onun bunun acısıyla çıkardığı sesi duyarlar. Dolayısıyla melekler ona dediler ki o münafı, La deraita ve la bu okuduğum hadis muttfaqun aleyh bir hadis. Bu arada var, Müslim'de var. Sen kendin bilmedin, sen kendin tabi olmadın. Sen ortama uydun. Dolayısıyla ortam yolcusu, ortamdaki iyi olursa iyi şansına, ortamdaki kötü olursa cehenneme gidiyor. Sandıysak yanılıyoruz. Çünkü taklidin şans işi olduğunu düşünmeye başlarız o zaman. O zaman bu coğrafyada doğduysa şanslı. Millete eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyor. O da aynısını söylüyor. Cennete gidiyor. Kendisi bir şey biliyor mu? Niye doğru, niye yanlış? Ya hiç bu işlerde, bu taraklarda bezi yok. Burada duyduğu, doğduğu için bu kimlikle yaşıyor. Mukallidin taklit ettiği ile ilgili kendisinin içselleştirdiği, sahiplendiği doğruluğuna yanlışlığına dair bir fikri yoksa bir aidiyeti de yoktur. O yüzden dediler ki: La daraita walateleita. Ne sem ne bir şey bilmişsin, ne de bir şey uymuşsun. Bu uymaklığın uymak sayılmaz. Akolu koliha da ve astaghfirullah alağdiyma li velekum vele sairi mu'minin. Rabbana la tu ahdna, innesina la ta'hmil كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفواً لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركات